Geçtiğimiz hafta oldukça mühim olduğunun da altını çizerek Hudeybiye meselesine başlamış idik Daha henüz başında da geçtiğimiz haftaki programın nihayetine gelmiştik İnşallah Mehmet Fatih Çıtlak hocamız da bu haftada muhabbet bağında Hudeybiye mevzundan başlayarak huzurlarınızda olacağız Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun ki bizleri gecenin şu saatinde Onun zikrinden, Habibinin zikrinden, mevzundan, güzel ahlakından bahsetmeye muvaffak eyledi. İnşallah sadece bahsetmeye muvaffak olmakla kalmayız. İnşallah ahlakı Muhammediye'ye muhabbeti Resulullah'a ahlakullah'a ve ahlakı Resulullah'a da kavuşuruz buluşuruz ve inşallah o ahlak ile var oluruz. Amin. Ve yine bu ahlakı hamdi, hamdü senayi ve güzellikleri. Hatta bizim diyebildiğimiz ve var olarak bilebildiğimiz her şeyi bize talim eden, bize anlatan, bize tebliğ eden, tahsin eden, güzelleştiren, güzeller güzeli Habibullah, Halilullah, Şefiullah, Şifaullah, Neciyullah, Safiyullah, ekmel Mahlukat, Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz hamdü sena, sonsuz salat ve selam olsun. Resulullah Efendimiz'in olması için de Allah'a hamd ettiğimiz için hamdü sena dedik. Bunu da arz etmiş olayım. Şimdi efendim kıymetli dinleyenlerimiz. Geçen programda arz ettim. Bir defa daha söylüyorum. Bakınız bu dünya imtihanhanedir. El-es bezminde Cenab-ı Hak bize sorduğunda biz ona bela dedik. Ondan sonra bu aleme gönderildik. Bu dünya hanesinde. Allah Teala hayatı ve mematı, ölümü ve hayatı yaratarak hangimizin iyi işler işleyeceğini bize, bizi anlatmak, buldurmak ve bildirmek için Cenab-ı Hak bizleri gönderdiği. Bu dünya sahnesindeki imtihanlar o kadar ilerledikçe yani yaya kalana da uçakla gidene de ışık hızıyla gidene de muhakkak bu dünyanın içerisinde saklı, Farklı imtihanlar vardır Şimdi diyeceksiniz ki Muhabbet bağını hiç böyle açmamıştınız Açmamıştık Muhabbet bağının Gonca güllerinin Taze güllerinin Rayihasının açtığı yer Hudeybiye'dir Bunu bu dikkatle dinlemenizi istiyoruz Hudeybiye musalahası Hudeybiye muahedesi Kainat nasıl ki ayatı ı Kevniye dediğimiz Hilkat alemi Ayetlerle doludur. ayat ilmiye ile yani Allah Teala'nın kelamıyla Cebrail vasıtasıyla peygamberlere indirdiği suhuf ve ayetler kitaplar sayesinde biz hem ayat Kevniye'yi yaratılmıştık alemini hem ayetleri nasıl anlıyorsak işte Hudeybiye'de bizim hem Resulullah'ı nasıl anlamamız hem Allah'ın ayetleri nasıl anlamamız hem zahirde görünen dünya nimetlerini, nimetlerini, minnetlerini, mihnetlerini ve imtihanlarını nasıl değerlendirmemiz gerektiğini en iyi anlatan hadisedir Hüdeybi. Gayba iman buradadır. Hazıra iman buradadır. Resulullah'a mütabaat buradadır. Cennet için değil, cehennem korkusuna değil, Allah aşkı için itaat buradadır. İvasız, garasız itaat buradadır. Allah Resulü'nün asabının kalitesini, Allah Resulü'ne nasıl tabi olduklarının halini anlamak yine buradadır. Hudeybiye'dedir. Hudeybiye, aynı El Bezmi'nden dünyayı indirildiğimizde, çok kötü bir durummuş gibi göründüğü halde, nasıl dünyadan şahlanarak, Evliyaullah Haziratı, Sıddikiyet, Şeh Şeh Şehit, Şüheda, ıı, Salihler, makamını hatta Enbiya'ya varis oluyorlarsa burayı basamak olarak kullanıyorlar. Bu dünya onlara ram oluyorsa Hudeybiye'de aynı bu şekilde gayet süfli bir haldeymiş gibi olan insanlara bir Muhammedi yardım geldiğinde nasıl Mekke'nin olunacağını, o itaatle Allah'ın nasıl razı olunacağı müjdesi vardır. Zahiren baktığında Allah Teala'nın Rızasının birçok şeyde e, görünmesi icap ederdi Fakat Hudeybiye'de Allah Resulüne itaat edenlere Şecere-i Rıdvan denilen ileride anlatacak Ağacın altında biat edenlere Allah kefil olmuştur Allah o şi, ağacın altında biat edenlerden razıdır Ayeti inmiştir Resulullah Hudeybiye'den sonra anlatacak ileride ama o kadar sevinç, o kadar neşe içerisinde olmuşlardır ki, Sure-i e indikten sonra, o ayeti mütebessim, bazen ağlayarak, deve üzerinde Medine'ye giderken, yüksek sesle tekrar tekrar okumuşlardır Fetih Suresini. Fetih Suresini bakın, biz nasıl böyle bir anlaşma yapıldık dedinildiğinde, Resulullah'ın ferasetiyle bakıldığı zaman, ancak görülebilen bir uzaklıkta, Resulullah'a yakın ama, Peygamberin bulunduğu yerden bakmadıkça görülemeyen olduğu için başkalarının bilemediği o anlaşmaların hemen neticesinde Resulullah fetih müjdesini almıştır. İşte o itaat. Hudeybiye nefsi için serüsülük eden tasavvufu kendisini tatmin için kullanan, kendini aşık zanneden, tesbihat, evrat, esker aşkıyla Hazreti Hakk'ın zatının aşkını birbirine karıştıranların da ayrıldığı yerdir Hudeybiye. Okursa, anlamayı gayret ederse. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Terki terk makamıdır Hudeybiye. Hudeybiye hakkında ansiklopediler yazılmalı. Hudeybiye'nin her safhası günümüzdeki müşküllerin çözümü peygamberi anlamak üzere muhakkak surette incelenmeli. Bu kadar feveran ediyorum, bu kadar söylüyorum. İnşallah şöyle 300-400 kişi bu sözleri duyar da biraz daha ihtimam gösterir bu mevzuya ve kafa yorarlar. Neler olduğunu her safhasıyla. Evet. Hudeybiye'de Peygamber Efendimizin elinden su çıkması mevzu. Evet. Müsaadenizle buradan. Devam Allah Teala rahmetelil alemin olarak gönderdiği Allah Resulü Zaten ne deriz biz daha evvelki programda da söyledik Yağmur yağdı demezler Tasavvuf terbiyesiyle yoğrulmuş edep sahibi olan zatlar Rahmet yağıyor, rahmet iniyor derler yağmura Allah Resulü'nün kendisi rahmettir Sular onun yüzü suyu hürmetine su tatlı hale gelmiştir Sular içilebilecek hal almıştır bir Muhammed Mustafa geldiği için Bakın Mescidi Ci'orane var Ci'orane Mescidi Veya Ci'orane diyorlar Ci'orane diye biliyorum İşte hacılar veya umreye gidenler Ziyaret ediyorlar Birazcık Mekki Mükerreme'nin dışında Hatta Hayber dönüşü yanlış hatırlamıyorsam iki cihan serveri Efendimiz Orada ihrama işte O mevkide ihrama giriyorlar Büyük umre diyorlar ona yani Mekke-i Mükerreme'nin o Arafat e, hizasından biraz daha ileri gidince maşallah haramı falan geçtikten sonra Cura'ne mescidi var orada sahabe-i kiram konakladıklarında acı oranın su içilemeyecek zehir zemberek yani ağzına alıyorsun tükürüyorsun zehir gibi tadı var ne oldu diyor su vardı içemiyorsunuz ya Resulallah acı buyuruyor ashab-ı kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kuyudan su çektiriyor mübarek ağızlarına alıyor suyu ve kuyunun içerisine boşaltıyor. Gidin görün o suyun tadını. Resullah Efendimize muhabbet değil Allah Resulü hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayan bir insanı götürdüm. Umrede talim ettim Fatiha-i Şerife'yi. Fatihayı bilmiyordu. Coğrahe mescidinde o suyu içti. Dünyada da birçok ülkeye gitmiş bir insan. Baktım kenarda oturmuş ağlıyor öyle da gördüğüm bir insan değil hani böyle yufka yürekli falan bir insan benim şerrimde geldi zaten ya ayıp öleceksin gel bir umreye falan dedim de benim utandığı için geldi ne oldu dedim niye ağlıyorsun baba dedim ya ne, ne oldu ben hayatımda böyle bir su içmedim dedi bir bardak suyu bitiremedim dedi kandım dedi suya kandım dedi bu nasıl bir su dedi. Ve bu hikayeyi de bilmiyordu. Affedersiniz. Hadiseyi de bilmiyordu. Anlatınca o meczup gibi yani böyle sarhoş gibi geldi Mekke'ye falan. Yani umre'yi bile böyle bir havalara falan bakarak yaptı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz suyu içiyorsan suyu suyu içiyorsan o suyun tadını alıyorsan o Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmeti nedir? Aman hocam siz çok abartıyorsunuz. Peygamber peygamber senin gibi adam. Bak kardeşim hadisi kutsi de var. Resulullah Efendimizin mübarek ağzından zuhur etmiş Allah'ın ayetlerine hadisi kutsi denir. Beli bükük ihtiyarlarınız olmasa, efendim beslenmeye falan ihtiyacı olan efendim e, hayvanlar olmasa, Otlakta vesairede. Ağzı süt kokan çocuklar olmasa, başınıza taş yağdırırdım diyor Hazreti Allah. Ne demek bu? Sen güzel kardeşim iki büklüm olmuş ihtiyara, yeni doğmuş sabiye daha ileride şakı mı olacak, kafir mi olacak, mümin mi olacak belli değil. Yoldaki giden davara bile, davar yüzü suyu hürmetine bile Allah Teala taş yağdırmıyorum diyorsa ekmel mahlukat olan, eşrefi mahlukat olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine sular tatlılanmıştır, tatlı olmuştur desek bunun ne günahı var, ne zararı var, neresi hata? Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. İşte bunun böyle olduğunun bir işareti de buradaki mucizedir. Buyurun. Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yerdi. Bu yüzden o gün susuz kalmışlardı. Bir ara Peygamber Efendimizin abdest ibriğinden abdest almak istediğini görünce koşuştular. Resul-i Ekrem Efendimiz ne oluyor size diye sordu. Yani aman su var burada falan diye böyle civarında...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 Abdest aldılar ve su kırbalarını ağızlarına kadar doldurdular. Resul-i Kibriya Efendimiz'in bu mucizesini anlatan Cabir bin Abdullah hazretlerine sonradan siz kaç kişiydiniz diye sorulunca şu cevabı vermişti. Eğer yüz bin kişi olsaydık yine kafi gelecekti. Fakat biz bin beş yüz kadar idik. Evet. resul Ekrem Efendimiz ashabıyla Hudeybiye'de bulunurken Huza kabilesi reisi Büdeyl i̇bn Verka kabilesinden birkaç kişiyle çıkıp huzura geldi. Tihame kabilelerinden olan Huzaalılar cahiliye devrinde bir husustan dolayı peygamberimizin mensup olduğu Beni Haşim'le ittifak etmişlerdi. İslamiyetin zuhurundan sonra... Yani bir yakınlıkları var. Peygamber Efendimizin ailesiyle böyle bir yakınlaşmaları olmuş. Evet... İslamiyet'in zuhurundan sonra da bu anlaşmaya sadakat göstererek Peygamber Efendimiz'e taraftarlık göstermekten geri durmuyorlardı. Müslüman olsun, müşrik olsun hepsi Kureyş'in hal ve hareketlerine dair Mekke'de olup bitenleri Peygamber Efendimiz'e gizlice haber verirlerdi. Yardım ediyorlar iki can serveri Efendimiz'e, meyilliler. Yapılan zulmü fark ediyorlar. Biz bu yüzeye tam ortaya çıkamıyorlar ama Resulullah Efendimize yakınlar, daha insaflı, daha yani iddialı değiller. Çünkü koltuk kavgaları yok, ille makam hırsları falan yok. Onları böyle şey yapacak, tahrik edebilecek ben veya o tarzında bir çekişmeye de gitmediğinden. Şöyle biraz daha, çünkü insan da mansıp mevki, dünya hırsı olduğunda körlüğüne körlük katılır. İnsanın zaten gözü kördür. İnsan karanlık içerisinde bu dünyaya Doğar. Nurla, iman Nuruyla nurlanır. Peygamber nuruyla Nurlanır. Fakat insanda bir de haset, kibir Dünya sevgisi, hubbu hu Cah, hubbu dünya bunlar Olursa, şehvet olursa, gadab olursa O insanın körlüğüne Körlük katılır. Zaten bu Körlüğün ziyade oluşuna Karanlığa, bu ziyade zulmete Efendim kafir denir. İşte onlar Öyle bir makam mevkii çekişme durumu olmadıkları için biraz daha meyilliler. En azından hem ihanet etmiyorlar hem de ya Kureyşler sizin için böyle böyle yapıyor aman tedarikli olun gibi böyle tam ortaya çıkmasalar bile mümin olarak müslüman olarak taraftar görünmeseler bile Resulullah Efendimiz'e bilgi veriyorlar. Evet. Peygamberimizin huzuruna çıkan Büdeyl, Kureyşliler seninle çarpışmaya and içmişlerdir. Beytullah'ı ziyaret etmene asla müsaade etmeyeceklerdir dedi. resul Ekrem Efendimiz geliş maksadını tekrarladı. Biz buraya herhangi bir kimseyle çarpışmak için gelmedik. Maksadımız umre yapmak, Beytullah'ı tavaf ve ziyaret etmektir. Harpler Kureyş'i fazlasıyla yıpratmış, güçsüz hale getirmiş ve birçok zarara uğratmıştır. Şayet arzu ederlerse yine kendilerine bir mütareke müddeti tayin edelim. Bu müddet zarfında benden taraf emniyet içinde bulunsunlar. Kendileri benimle sair halklar arasına girmesinler, beni onlarla baş başa bıraksınlar. Eğer ben o topluluklara galip gelir ve onlar İslam dinine girerlerse ve eğer Kureyş müşrikleri de o toplulukların girdikleri dine girmeyi isterlerse girebilirler. Şayet ben zannettikleri gibi diğer topluluklara galip gelemezsem o zaman kendileri de rahata kavuşmuş ve kuvvet kazanmış olurlar. Eğer Kureyş müşrikleri bunları kabul etmez ve benimle çarpışmaya kalkışırsa varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki şu tebliğ ettiğim dinin uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışacağım. O gövdeden de o baş öyle kolay kolay ayrılmaz. Allah'ın ayrılmadığı bir vücudu ayrı ayrı parça parça yapmak herkesin daha doğrusu hiç kimsenin harcı da değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buradaki hitabeti bakın yine bir inceleme mevzudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu şekilde siyasi içtimai sosyal yani bütün hadise tüm hadise içine alarak karşıdaki insanın mümin kafir olup olmayışına bakmadan dünya sekenesinde o siyasi konjüktür falan filan Diyorlar ya duruma göre Ve kendi inancının O ortamda O efendim dünyadaki O konumuna göre Yaptığı bir konuşmadır Yani içinde maneviyat Maddiyat siyaset Ticaret askeri strateji Hepsi vardır Bu konuşma şu paragrafta okuduğunuz Konuşma şekli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka başka yerlerde böyle parça parça yaptığı konuşmaların hepsinin birleştiği bir yerde denebilir. Bu da yine çok önemlidir. Evet. Büdeyl, ben senin söylediklerini Kureyşlilere ulaştırırım diyerek Peygamberimizin yanından ayrıldı. Büdeyl, adamlarıyla Mekke'ye dönüp durumu Kureyşlilere bildirmek istediyse de, onlar önce bizim ondan gelecek bir habere ihtiyacımız yoktur. Onun bilmesini istediğimiz tek şey vardır, bizden Tek kişi sağ kalıncaya kadar o Mekke'ye giremeyecektir dedi daha. İşte iletişim diyorlar ya, iletişimin olabilmesi için en önce dinlemek lazım. Çok haber almaya iletişim denmez. Bak dünyada tarihte hiç olmadığı kadar iletişim var sözüm ona. Herkes her şeyden haber. Şunu yaz, binlemeyi tıkla, binlemlenin kararları cebine gelsin. Filancadan alırsın. Messenger'ıma binlemle mail atmış. 20 tane şebekam vardır. Oradan binlerce kutularım vardır, elektronik postalarım vardır, dünyanın her yerinden irtibatım vardır. Ama hiçbir zaman da insanlar bu kadar birbirine düşman, bu kadar birbirini katleder olmamıştır. Neden? İletişimin olabilmesi için en önce dinlemek lazım. Bak oradan gelecek habere bile ihtiyacımız yoktur bizim diyor. Tam namussuzlar yani. Ya yani en önce haber değeri olarak bile dinledim hayır. Hani. Şimdi zamanımızda bir kısım medya, bir kısım işte haber kanallarını falancalardan anlatır diye hiç dinlememek gibi. Ya en önce bir dinle, yok dinlemez. E 100 tane kanal olsa, 1500 tane telefon icat edilse, ışınlansa insanlar birbirini dinlemediği müddetçe iletişim olmayacaktır. Ama biz şimdi iletişimin dinlenen kısmına riayet edelim, biraz da biz dinlenelim değil mi? Evet Huza kabilesinden Kimdi efendim Bu değil. Evet, Geldiğinde Mekkeli müşriklere bakınız Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem efendim Tabii yani Muhammed böyle diyor diyemiyoruz biz Hazreti kelimesini kullanmıyordu Muhammed böyle diyor Yani biz tavafa geldik Oraya geleceğiz Şimdi bizim tavafımıza müsaade ederlerse Ne olur aradaki Surah sükuna Efendime söyleyeyim Zaten yorgun düşmüşüz savaşmaktan Buna bir hizmet etmiş olurlar. Yok böyle olmazsa Kureyş bize bulaşmasın, sağdan soldan başkaları gelirse biz onlara galebe çalarız. Yani bir şekilde neticede biz davamızı anlatır, muvaffak olursak bu Kureyş'in kuvvetlenmesi olur. Onlar da böyle çaktırmadan yani tam bizde ortak olmadı derler ya, ben biraz tabi amiyane tabirle anlatıyorum, demin anlamadık hocam diyenler olabilir diye. Yani bizi desteklemiyorlar, bizim, bizim yanımızda olmazlar ama biz böyle bir gövde gösterisi yaptığımız hani kuvvet ve farklardan doğan bir kuvvet meselesi var ya günümüzde. Yani öyle bir şey oluruz ki biz böyle bu kanadı kuvvetli bir şekilde onlar da bizi yanına alarak Kureş böyle bir şey kabul ederlerse diğer Arap kabilelerine karşı bir gövde gösterisi olur. Bu uzlaşma, bu bütünleşme Kureş etrafında gibi olmuş olur. Ne kadar güzel diyor. Yok, şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, İzah ediyor, en sonunda buyuruyorlar ki, yok onlar ille beni bu imandan, inandığım şeyden, sadece inanç özgürlüğüme, el uzatarak mani olmak istiyorlarsa, başım gövdemden ayrılana kadar ben bu yolda uğraşacağım, beni asla sindiremezler diyor. Hazreti Resul Ekrem Efendimiz, dediğim gibi siyasi, içtimai, efendim, edebi, askeri, Efendim nasıl, hangi açıdan bakarsanız bakın, e, ferdi, hitabet açısından muhteşem bir şeydir bu, açılımdır. Hudeybiye'nin sadece bu bahsi bile bir inceleme konusudur, bir tez mevzudur, bir kitap mevzudur. evet Müdeyl adamlarıyla Mekke'ye dönüp durumu Kureyşlilere bildirmek istediyse de onlar önce bizim ondan gelecek bir habere ihtiyacımız yoktur. ''Onun bilmesini istediğimiz tek şey vardır. Bizden tek kişi sağ kalıncaya kadar o Mekke'ye giremeyecektir.'' dediler. Siz öyle zannedin. evet. Sonra büyükleri olan Urbe bin Mesud araya girdi. ''Siz ne diye Büdeyl ve arkadaşlarını dinlemek istemiyorsunuz? Dinleyiniz. Söyleyeceği şey hoşunuza giderse kabul edersiniz, hoşunuza gitmezse reddedersiniz.'' dedi. Bunun üzerine Büdeyl'i dinlediler. Büdeyil, Peygamber Efendimizin geliş maksadını ve yaptığı mütareke teklifini anlattı. Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olan Urve bin Mesud, Büdeyil'in sözlerini yerinde buldu. Doğrusu Büdeyil size doğruluk ve sulh yolunu göstermek üzere gelmiştir. Siz onun tekliflerini kabul ediniz. Benim de gidip onunla konuşmama, görüşmeme izin veriniz dedi. Kureyş müşrikleri bu sözlerden hoşlanmadılar. Ona git. Fakat kendi görüşünü gelip bize haber verme diyerek Urve'yi bir nevi azarladılar. Buna rağmen Urve çıkıp Peygamberimizin yanına geldi. Müşriklerin hazırlıklarını, Hudeybiye suyu başında beklediklerini ve hiçbir kimseyi Mekke'ye sokmamaya kararlı olduklarını tekrarladı. Peygamber Efendimiz, ''Ey Urve, Allah için söyle.'' şu kurbanlık develerin kurban edilmelerine ve şu Beytullah'ı ziyaret ve tavafa engel olunur mu dedikten sonra şöyle konuştu biz çarpışmak için gelmedik niyet ettiğimiz umremizi ifa etmek ve kurbanlık develerimizi kurban etmek arzusundayız yani işaretlenmiş develer var işte Abdullah İbni Mesud'un devesi şu Hazreti Ömer'in devesi kurbanı bu İşaretli işaret. insan savaşa böyle mi gelir ya şu hale bak diyor yani yani burada daha ne aranıyor yani biz hacca umreye efendim niyet ettiğimiz aşikar. Daha bunun neresi kurcalanıyor yani niye böyle ille de bu işi siyasi ille de askeri gibi yorumluyorsunuz. Halimizden belli değil mi biz sadece dinimizi yaşamak istiyoruz diyorlar ya hani onun gibi evet. Sen benim ailem halkım olan kavmime şunu haber ver. Harp onları yiyip bitirmiştir. Kendileri aramızda mütareke ve savaşmaya ara vermek için bir müddet tayin etsinler. Bir de benimle Beytullah arasından çekilsinler. Bıraksınlar umremizi yapalım, kurbanlarımızı keselim. Yani biz şu zaman içerisinde sizinle savaşmayacağız veya işte 3 ay sonra sizinle vuruşacağız. Tamam bunu yapsınlar diyor. Biz savaşırız yani. Çünkü savaş derdinde değiliz ama. Bir de benimle Mekke'nin arasını bıraksınlar. Yani Mekke'yi bu tartışmanın dışında bırakalım. Diyoruz ya hani öyle anlatmak icap ediyor. Yani bu dini saha, dini yaşama vesaire falan gibi bu bununla bizim aramıza girme. Yani siyaset olarak istediğiniz platformda çarpışalım, çatışalım, savaşmaksa savaşalım ama dini sahada bu şeyi yapmayın. Yani insanın şerefi biraz zerre kadar insanlığından gelen kendine ait. Yani insanız hiç olmazsa gibi bir sözün arkasına sığınması için bile... En azından insanların dini inançlarına, hürriyetlerine müdahale etmemesi lazım. Evet. Aksi takdirde yemin ederim ki Allah Teala şu İslam dininin yeryüzünde yayacağı hakkındaki vaadini yerine getirinceye ve benim de başım gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla çarpışmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Burada bir, bir değil en önemli mevzuda şudur. Hudeybiye o, o sebepten dolayı da bir muzafferiyettir. Neden? Plansızlık, kanunsuzluk her zaman başa beladır. Yani şunu yaparsan bu olur, bunu yaparsan bu olur. Olmaz böyle bir şey ama yani güzel değil bu kaideler diyebilirsiniz ama en azından bir kaideye bağlanması yine güzeldir. Ama bu falanca yaparsa onun suçtur, sen yaparsan sana değildir. Bu suç değildir ama ben seni her an bundan suçlayabilirim gibi bir tavır, bir kanunsuzluğa gidilirse işte onun, onun yani yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ne o sahada din yaşanır, ne ticaret yapılır, ne hukuk vardır, ne eğitim yapılır, ne sağlık yapılır. Hiçbir şey olmaz. Hani İngilizlerin, İngilizlerin atasözü olduğunu düşünmüyorum gerçi ama artık onlara mal edilmiş. Belki de plan, kanun vesaire... Artık bizde de kanunsuzluk yaygın olduğu için batı aleminde kanunlar çok e, sanki tertipliymiş gibi lanse edildiği için İngilizlere mal edilmiş olması lazım. En kötü plan bile plansızlıktan iyidir der İngiliz atasözü. En kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Yani şunu yapıyorsun suç. Bunu yapıyorsun suç ama ben şimdi ben suç yapmıyorum ama belli olmaz. Sen seni bundan diyebilirim. Abi, bu suç değildi ama senin ben gidişini beğenmedim. Suç oldu. Bunu yaptığın zaman hiçbir şey yapamazsın. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki ya savaşmak için bir de bir hukukumuz olsun. Üç sene sonra savaşalım tamam. Üç sene sonra. Ama bak Kabe aramızdan çekilsinler. Yani dini inançlarımızı bu çekişmeye şey yapmayalım. Karıştırmayalım. Dolayısıyla bu konuşmalar, bu efendim uzlaşma arayışları neticesinde peygamber olduğunu kabul etmedikleri halde kendisine yalancı dedikleri halde arada bir antlaşma yapılması bir e, muahede yapılması Resulullah Efendimiz'in zafer olarak bunu görmesi ferasetiyle o farkı fark etmesini şey yapıyor gösteriyor. Çünkü bir anlaşma olsun bir hukuk olsun da ne olursa olsun hukuksuzluk başa beladır çünkü. Evet. Urve bin Mesud bir taraftan peygamberimizle konuşuyor, diğer taraftan sahabilerin Resul-i Ekrem'e karşı davranış ve hareket tarzlarını göz ucuyla süzüyordu. Asabın peygamberimize karşı son derece hürmetkar ve kendisine teslimiyet içinde hareket edişlerine hayran kalmıştı. Kureyş müşriklerinin yanına dönünce peygamber efendimizin... Yani o da bir insan ya bizim gibi adam işte şimdi böyle başımızda duruyor imam ama biz böyle selelim karşımızda. Ara sıra fikir beyan edelim. Konuşalım, yayılalım öyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz'in yanında ashab-ı kiramın öyle bir duruşu var ki Urve bundan çok etkileniyor. Urve bin Mesut. Süzüyor böyle bakıyor. Acayip bir şey. Resulullah Efendimiz böyle yapın demediği halde onlara bağırıp çağırmadığı halde yanlarında böyle hani mum gibi derler ya o şekilde böyle hem pervaneler hem de edepli bir şekilde ...vakarlığını muhafaza ediyorlar. Evet. Kureyş müşriklerinin yanına dönünce... ...Peygamber Efendimizin maksadını bildirdikten sonra... ...hayranlık duyduğu müşahedelerini anlatmaktan da kendini alamadı. Ey kavmim dedi. Ben birçok hükümdarın huzuruna elçi olarak çıkmış bir kimseyim. Vallahi ben bunlardan hiçbir hükümdarın adamlarının onları... ...asabının Muhammed'e hürmet ettikleri... ...sayıp sevdikleri gibi görmedim. Ya... Asabından herhangi biri ondan izin almadan konuşmuyordu. Muhammed onlara bir şey emrettiği zaman yerine getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Sahabileri onun yanında konuşurlarken seslerini alçaltıyorlardı. Kendisine olan hürmetlerinden dolayı yüzüne bile dikkatle bakamıyorlar. Gözlerini yere indiriyorlardı. Allah Allah. Ben öyle anladım ki. Ya Hudeybiye'ye anlatabiliyorum değil mi derdimi? Hudeybiye faslında okuyorsunuz bunları. Gazayı, cengi, hicreti hepsini beraber görmüş bir zatı demlenmesi. asab ı kiramın demlenmesi diyeceksin buna. O sahabe-i kiramın hayret verici o ahlakının müşrikler tarafından en güzel şekilde ortaya konulması Hudeybiye'de olmuştur. Savaş zamanında bir komutanın sözüne itibar etme can meselesidir. Ya at dersin, yatar. Komutanı seven de yatar, sevmeyen de yatar. Savaştır çünkü, askeriyedir. Böyle bir ortamda, sivil bir ortamda, her şeyi de Resulullah Efendimiz'e teslim olan, muhabbette teslim olunmuş ashab-ı kiramın o hali, müşrikleri dahi etkiliyor. Ve diyor ki, ben bu kadar hükümdar gördüm, ''Hiçbirinin etrafında böyle sadık hizmetkarlar, böyle sadık bir tebaa görmedim.'' diyor o zat. Evet. ''Ben öyle anladım ki bu kavim hiçbir zaman onu yalnız bırakmayacak, onun bir tek kılını bile kimseye teslim etmeyecek, hiçbir kimseyi onun tenine dokundurmayacaktır. Gerisini siz düşünün. Sonra da o size bir sulh teklifinde bulunmuştur. Gelin bu teklifi kabul edelim.'' dedi. Urve'nin bu teklifi kureş ile ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmadı. Hatta kendisini böyle konuştuğundan dolayı azarladılar. Bu azardan rahatsız olan Urve kendilerini terk edip Tayif yolunu tuttu. Artık her iki taraf karargah kurdukları yerde müzakereler yapıyor, birbirlerine gönderdikleri karşılıklı elçilerle tekliflerde bulunuyorlardı. Peygamber Efendimiz geliş maksadını Kureyşlilere bildirmek üzere Huzaali Hiraş bin Ümeyye'yi elçi olarak gönderdi. Böylece Hiraş resul Ekrem'in Kureyş müşriklerine gönderdiği ilk elçi oluyordu. Hiraş bin Ümeyye gidip Hazreti Resulullah'ın geliş maksadını anlattıysa da müşrikler anlamak istemediler. Kendisine kaba davrandılar devesini boğazladılar hatta kendisini öldürmeye bile kalkıştılar ancak araya Ahab'işliler girince bu hareketlerinden vazgeçtiler. Fraşbin Ümeyye canını zor kurtararak peygamberimizin yanına döndü ve başından geçenleri haber verdi. Elçisini öldürmeye kalkıştıkları halde Resul-i Ekrem Efendimiz üzerlerine yürümedi. Teenniyle hareket etti. Onlardan yeni teklifler bekledi. Çünkü yani Provokatörlere aldanmayın diyor ya. Şimdi günümüz insanları. Evet. Çünkü onun maksadı kan akıtmak değildi. Ve netice almaktı. Kan akıtılarak netice, netice alınıyorsa ayrı. Ama kan akıtılacak bir saha değil. Netice almak istiyor. İki can serveri. Evet. Peygamber Efendimiz bütün bu söylenenlere rağmen geri dönmediğini gören Kureyşliler bu sefer... Ahabişlilerin reisi Huleys bin Alkameyi elçi olarak gönderdiler. Efendimiz uzaktan Huleys'i tanıdı. Asabına, bu gelen kurbanlık inanç ve saygısı olan bir kabimdendir. Kurbanlık develerin hepsini ona karşı de görsün diye buyurdu. <gülüyor> Kurbanlı olan ya Resulallah bakar mısınız? İnsan kazanmak için mehter. Mehter marşı falan diyoruz ya mehter. Karşıdaki düşmanın kalbini yumuşatmak içindir. Sadece korkutmak için değil. Ya biz niye savaşalım ki yani? Burada feth'e geldiler. Demek için de. Anlamadılar. Dozunu arttırırlar. O savaş gulgulesinden daha fazla ses çıkar. Dev devasa fillerin taşıdığı davullar vardır. Hafif şeyden yapılmış. Böyle bom diye vurduğu zaman adamın yüreğini titretir. Ama ondan evvel ince saz takımı bile var Mehter'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in burada yaptığı taktik bile mehterin bir şeyidir. Damarıdır. Salın diyor şimdi elçi gelirken. Bunlar diyor kurbanlıklara vesaire karşı çok hürmetkar. O taraftan o dini yani o du, dini duyguları o hususta kabarık bir şeydir. Kabiledir bunlar. Habiş kabilesi. Kurbanlıkları üzerine salın diyor. Şöyle bir görsün onların yanından geçsin diyor. Bak ne oluyor sonra? Müslümanlar kurbanlık develerini Huleys'e karşı sürüverdiler ve Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyerek telbiye getirdiler. Bu ulvi ve masum manzara karşısında Huleys'in gözleri dolu dolu oldu. Sübhanallah! Bu muazzam cemaatin Beytullah'ı tavaf ve ziyaretten med edilmesi ne kadar çirkin bir harekettir. Kabe'nin Rabbine ant olsun ki Kureyşçiler bu yanlış tutum ve davranışlarıyla helak olacaklardır. Halbuki Bunlar umre yapmaktan bir başka maksatla gelmemişlerdir diye bağırmaktan kendini alamadı. Halbuki başkası olsa, He siz bizim elçimizi böyle yaptınız değil mi? Getirin şimdi onu buraya, biz de bir falaka yatıralım, al işte sana misli. He falan değil, netice almak önemli. Evet. Peygamber Efendimiz Huleys'in bu sözlerini uzaktan işitti. Evet, öyledir ey beni kinaneden olan kardeş diye buyurdu. Huleys'in bu masum ve kutsi manzara karşısında söyleyecek başka bir şey yoktu. Konuşmuyor bile Resulullah Efendimiz'e hemen dönüyor. Ben öyle hatırlıyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz'e olan hürmetinden dolayı yanına gelip konuşmak bile istemedi. Doğruca Kureyşlerin yanına döndü. Evet. Huleys'in ruh ve kalbini o ulvi manzara öylesine sarmış, kucaklamış ve yumuşatmıştı ki müşriklere açıkça şöyle söylemekten çekinmedi. Ben onu... Hazreti Peygamberi, Kabe'yi tavaftan men etmemizin doğru olmayacağı fikrindeyim. Ne var ki Kureyş ileri gelenleri kendilerinden başka doğru düşünen kimsenin bulunmadığı fikrindeydiler. Huleys'in bu sözleri karşısında şaşırdılar, hatta hiddete geldiler. Sen nihayet bir çöl arabısın, cahilliğin ortada. Sus, bu işlere aklın ermez diyerek hakarette bulundular. Ya oylamaya gelince diyorum ya yani reine müracaat edince o zaman sandık falan yok o zaman ama yanında adam olarak tutuyorlar Ahabiş kabilesi diyorlar sayıca bize lazım diyorlar fakat kendileri lehinde karar vermeyince sizden sen ne anlarsın sen köylünün tekisin diyorlar ya kendileri için e, hürriyet evet bu sözler Huleys'i fena halde kızdırdı Resul-i Ekrem Efendimiz'i müdafaa sadedinde çekinmeden Beytullah'a hürmet maksadıyla çıkıp gelen kimseyi ondan nasıl alıkoyabiliriz? Vallahi biz sizinle bu hususta bir anlaşma yapmış değiliz. Yemin ederim ki ya Muhammed'in yapmak istediğine mani olunmayacak veya ben bütün ahabişi tek kişi bile bırakmadan alıp gideceğim diye konuştu. Fakat bu tehdit bile Kureyş müşriklerini inatlarından vazgeçiremedi. Binbir yalan ve dolanla tekrar Hüleys'i kandırdılar Ve ittifaklarının bozulmasına mani oldular evet. Elçiler vasıtasıyla görüşmeler devam ediyordu resul Ekrem Efendimiz ise bir an evvel kat'i netice elde etmek istiyordu Geliş maksadını tekrar Kureyşlilere güzelce anlatmak için Bu sefer Hazreti Ömer'i göndermek istedi ya, Burası da çok dikkatli dinlenilmesi gereken bir yer Ben deniz yorum yapmayacağım ama burayı unutmasın kıymetli dinleyicilerimiz. İleride olacak hadiselerle burayı, burayı birleştirsinler sonra. Okuyunuz. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, Kureyş reisleri benim onlara ne derece şiddetli düşman olduğumu bilirler. Korkarım bana suikaste bulunurlar. Mekke'de de kabilemden hiç kimse yoktur ki beni himayesine alsın. Buna rağmen muhakkak benim gitmemi istiyorsanız giderim diye konuştu. Peygamber Efendimiz hiçbir şey söylemeden sustu. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu iş için Osman bin Affan gitse daha münasip olur. Zira onun Mekke'de aşiret ve akrabası çoktur diye teklifte bulundu. Yani bu durumda zaten Hazreti Osman Efendimiz görüşmek için gidecektir. Hazreti Ömer Efendimiz Hudeybiye muayidesinde Resulullah Efendimiz'in yanında olacaktır. Evet bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Gerçekten de Mekke'nin eşrafından olan Beni Ümeyye hep Hazreti Osman'ın amcazadeleri idiler. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etti. Hazreti Osman'ın yanına çağırdı. Kureyşlilere git biz buraya hiç kimseyle çarpışmak için gelmedik. Sadece şu Beytullah'ı ziyaret için gelmiş bulunuyoruz. Yanımızdaki kurbanlık develeri kesip döneceğiz diye söyle. Sonra da onları İslamiyet'e davet et diye talimat verdi. Evet. Peygamber Efendimiz ayrıca Mekke'de Müslümanlıklarını gizleyen Müslümanlarla da görüşüp onlara teselli vermesini ve Mekke'nin yakında fetholunup imanlarını gizlemeye ihtiyaç kalmayacağını da onlara haber vermesini Hazreti Osman'a emretti. He. Mekke ileride feth olunacak diye Müslümanlara da haber ver. Hicret etmeye lüzum kalmayacak diyor Hazreti Fahri Alem. Yani umreye gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz, rüyası çıkacak mı, çıkamayacak mı bir kenara koy. Mekke'nin fethini de onlara müjdele. Bizi bekleyen, bizi seven inananlara da bunu müjdele diyor. Hazreti Osman Efendimiz Mekkelilere, Mekke'ye doğru elçi olarak gidecek. Tam o mevzuda kaldı. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Resulü Kibriya efendimiz, Hazreti Osman bin Affan radiyallahu anhe nasıl konuşması gerektiğini, nasıl tebliğ etmesi gerektiğini bildirmişti. Orayı bir daha okuyalım müsaadenizle. Bu arada biraz geç oldu ama Muhabbet Bağı ismini Allah razı olsun kim bulduysa. Çok güzel bir isim. Yani hakikaten Muhabbet Bağı e, bu siyer mevzu için çok güzel bir isim. Yani muhabbet bağı sözünü Hudeybiye'de bile tadı sanki değişti. Çok güzel bir söz. Allah bulanlardan razı olsun. Bu programı yapanlardan efendim yani vesile olanlardan, hizmet eden kıymetli radyo mensuplarından işte kumanda masasında olan arkadaşlarımız dahil olmak üzere dinleyenler de Allah hepsinden razı olsun. Evet. Amin. Peygamber Efendimiz ayrıca Mekke'de Müslümanlıklarını gizleyen Müslümanlarla da görüşüp onlara teselli vermesini ve Mekke'nin yakında feth olunup imanlarını gizlemeye ihtiyaç kalmayacağını da onlara haber vermesini Hazreti Osman Efendimiz'e emretti. Evet yani elçilik vazifesiyle giderken en son söyledikleri bölümde bu da var. Evet. Hazreti Osman Kureyş müşriklerinin yanına vardı. Peygamberimizin geliş maksadını tek tek anlattı. Onları İslam'a davet etti. Fakat... Burada Hazreti Osman Efendimiz'in fedakarlığında evet Resulullah diyor tabii ki gidecek falan öyle bakmamak lazım. Hani kelle koltukta derler ya canını kurban edecek şekilde mesela ilk gönderilen elçiyi tartaklamışlar. Hazreti Osman Efendimiz bu hadise üzerine gidiyor. Hazreti Ali Efendimiz'in yatakta yatması gibi bir hadisedir bu. Hazreti Osman Efendimiz'e ne kadar kıymet verdiğini Efendim nasıl bir Selahiyete nasıl bir imana Sahip olduğunu görmemiz açısından da Hudeybiye bu şekliyle de Hazreti Osman Efendimizin Büyüklüğünü azimetini ahlakını Görmemiz açısından da Fevkalade önemli bir durumdur Hadisedir evet Fakat bu görüşmeden de bir netice Alınamadı Müşriklerin Hazreti Osman'a da cevapları Menfi oldu Git seni gönderene söyle O hiçbir zaman Mekke'ye girip Kabe'yi tavaf edemeyecektir. Hazreti Osman'la birlikte ayrıca on kadar muhacir resul Ekrem'in müsaadesiyle akrabalarını ziyaret maksadıyla gitmişlerdi. Hazreti Osman'la birlikte onlar da görüştükleri Müslüman akrabalarına Mekke'nin yakında fethedileceği müjdesini vererek onları sevindirdiler. Bu arada Kureyş ileri gelenleri Hazreti Osman'a Kabe'yi tavaf etmek istersen et dediler. Hazreti Osman hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onu tavaf etmedikçe Ben de etmem Şimdi burada bir Yani hoca da her şeyi yani efendim Malumat furuşluk yapıyor her şeyi konuşuyor diyecekler ama Demez gerçi bizim Dinleyenlerimiz demez Biz söyleyeceğiz işte Bahane ediyoruz böyle bir itiraz varmış gibi ee, Cenab-ı Hak Ayeti kerimede hacı ve Umre'yi tamamlayınız buyuruyor Cahiliye devrinde de Kabe'de Umreye, hacca benzer Veya haccın o ilk yapılışı gibi değil de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dini üzere Yaptığı şekilde değil de değil de de değil Tavafla mesela Sadece tavafı yapıp kurban kesiyorlardı Sayetmiyorlardı etmiyorlardı mesela E ne bileyim işte Arafat'ta duruyorlardı da sayi yapmıyorlardı Bu Eksik olarak hac ve umrenin Yapılışı olarak ayeti kerimede işaret ediliyor Haccı ve umreyi tamamlayınız buyuruyor Dolayısıyla hadi git. Kabe'yi tavaf et demeleri şu demek. Ziyaret tavafı değil o. Ya, umreni yap manasında söylüyorlar o sözü. Hazreti Osman'a. Umre yap demek istiyorlar. Hani geldim buraya kadar bari umreni yap da git. Yani orada tavaf et Kabe'yi de git. Bir ziyaret yap manasında söylenmiş bir söz değil. Çünkü onlar umreyi saygısız yapıyor. Saygı yapmıyorlar. Allah Teala da ayeti kerimede umreyi ve hacci tamamlayınız diyor. Bu arada kulağına kar suyu kaçsın bazı Yeni bitme efendim kişilerin Efendim say var mıymış yok muymuş hacar koşmuş da orada şu olmuş da bu Olmuş da Hz. İbrahim Efendimiz zamanından beri say var Ve Allah Teala Umrede de say olduğunu bu ayeti Kerimede açık bildirmiştir Mekkeli müşriklerin itikadında olanlar varsa et dinleri öyle inanıyorlar Onlar da bir din mensuplarıdır Burada inanç hürriyeti vardır Herkes kendi dinini şey yapabilir Ama İslam demesinler bunu İslam'ın hac ve umresi böyle yapılıyor Nereden çıktı bu söz hatırlatıyoruz Hazreti Osman Efendimiz'e Diyorlar ki hadi sen geldin bari yap Umrenin manasında söylenmiş bir şeydir O da ne diyor Resulullah Tavaf etmeden Resulullah umre Yapmadan ben yapmam diyor Ben buraya elçilikle geldim Efendim o sadece şeydir Allah da Kul arasına kimse girer mi girmez mi İşte Kabe Allah'ın beyti geçsene tavaf etsene Mesele o değil Resulullahsız, Resulullah olmadan, Resulullah'ın izni olmadan, onun sözünün önüne geçilerek umre de yapılmaz, hac da yapılmaz, ibadet de yapılmaz, taat da yapılmaz. Anlatabiliyor muyum? İstağfurullah. çalıştır. Niye ipotek ediyorsun? Peygamberse peygamber. Karşında Kabe, Allah sana emretmiş. gelsene yapsana işte falan. Kureyşliler bundan rahatsız oldular. Hatta hiddete gelerek Hazreti Osman'ı bir müddet yanlarında tutup göz hapsini aldılar. Her, suçu ne? Anlatabildik mi? Suçu ne? Kabe'yi tavaf etmediği için mi kızdılar? Resulullah'a bu kadar itaat etmeleri yüzünden, itaat etmesi yüzünden kızdılar Hazreti Osman'a. Sen nasıl Kabe'ye şey yaptın da Allah'ın beytini tavaf etmesin? Gel bakalım seni göz hapsine alalım demediler. Sen nasıl Resulullah'ın burada ismini anlarsın ya? Kabe biz burada biz Allah'la direkt irtibat halindeyiz Putlarımızla falan o biçim bağ kurmuşuz Sen getiriyorsun buraya Resulullah'a karıştırıyorsun der gibi Adice bir tavırla Hazreti Osman Efendimizin Resulullah'a bağlılığı yüzünden hapsolunduğunu da Unutmamak lazım Hapsedenlerin niye hapsettiği bir inceleme mevzudur Hazreti Osman'a dil uzatanlar da Okusunlar öğrensinler Hazreti Osman Efendimiz nasıl Allah Resulüne bağlıdır? Hiç üphemiz yok da hayır bir de buradan okusunlar. Bir daha buradan tazelensin imanları. Evet. Fakat bu durum Peygamber Efendimiz'e Hazreti Osman ve beraberindeki muhacir Müslümanların müşrikler tarafından öldürüldükleri tarzında ulaştı. Gelmiyorlar çünkü. Öldürüldüler. Şeklinde haber ulaştırıyorlar Peygamber Efendimiz'e. Sonradan da Yok gelmiyor herhalde umre falan yapıyor kaldı orada diye başka iftira atıyorlar. Evet demek o zaman da varmış Osman aleyhinde konuşan zatlar kişiler. Yani kimsenin kulağı boşta kalmaz. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz Hazreti Osman'ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini duyunca son derece müteessir oldu. Kureyş'in bu hareketi karşısında üzerlerine yürümekten başka bir çare kalmıyordu. Madem böyle bu kavimle çarpışmadıkça buradan katiyen ayrılmayacağız diye buyurdu. Zaten yapılabilecek başka bir şey de kalmış değildi. Sulh tekliflerine yanaşmadıkları gibi üstelik elçisini şehit etme cüretini bile gösterebiliyorlardı. Asabına, Allah Teala bana biat yapılmasını emretti diye seslendi. Hatemül Enbiya Efendimiz Semüre biattan sonra Rıdvan ağacı olarak adlandırılmıştır, ağacı altında durdu. Müslümanlar da teker teker çarpışmaktan yüz çevirmeyeceklerine, Allah ve Resulü yolunda canlarına feda edinceye kadar savaşacaklarına dair biat ettiler. Biat'ten tek bir kişi kaçındı, münafıklardan Ced bin Kays. Bu biat sahabilere yeni bir cesaret, taze bir heyecan verdi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 kalplerindeki sıdk ve ihlası bilerek üzerlerine kuvve-i maneviyeyi indirmiş ve onları yakın bir fetih, hayber fetih ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırmıştır. Allah mutlaka galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Bu sebeple biata, Rıdvan biatı adı verildi. resul Ekrem Efendimiz de bir hadisi şeriflerinde, Ağaç altında gerçekten biat edenlerden hiçbiri cehenneme girmeyecektir buyurarak Bu biatte bulunan Müslümanların faziletini beyan etti Evet e, aşere-i mübeşşere kelimesini izah ederken daha evvel de söylemiştik Kureyşlerden Kureş e, ahalisinden cennette müjdelenler olarak efendim zikredildiğini Yoksa aşere-i mübeşşere on kişiyle sınırlı değildir yani cennetle müjdelenen insanlar aşerî mübeşşerden ibaret değildir. 10 kişi değillerdir diye müteadid defalar söylemiştik. Aşerî mübeşşeri olarak meşhur olmasının bir diğer sebebi de sahih hadis kitaplarında senetlerle sahih şekilde gelen hadis şeriflerde işte Ebu Bekri fil Cenne, Ömer fil Cenne, Osman fil Cenne diye sırasıyla Allah Resulü bu 10 kişiyi saydığından dolayı aşerî mübeşşere denilmiştir. Ama şimdi de gördüğümüz gibi bakınız orada kaç kişilerde aşağı yukarı? 1500 kişi kadarlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifleri yine e, sahih kaynakla gelmiştir. E, Müslim'de galiba değil mi? Ahmet İbni Hanbel değil mi? Eyvallah Ahmet İbni Hanbel. Ahmet İbni Hanbel'in e, müsnedinde galiba zikredilmiştir ve çok tetkik edilmiş. Sıhhati de teşhis edilmiş bir hadisi şeriftir. O ağacın altında biat edenler cehennemde yanacak değildir. buyuruyor. Ayet-i kerimeye sahibidir. lakat radiyallahu anim minine idyubayyuna ke tahta şajara O ağacın altında biat edenlerden Allah muhakkak razı, razıdır. Kasem de söylüyor Azzatallah. Lakat radiyallahu anil minine o müminlerden muhakkak Allah Teala razıdır ki onlar o ağacın altında biat ettiler şeklinde Allah kesin rızasını beyan ediyor çünkü cennete rıza ile girilir cennete amelle girilmez ameller Allah'ın rızasını kazanmak içindir Allah'ın rızasıyla cennete girilir Allah Teala da razı olduğunu beyan etmiştir dolayısıyla aşere-i ibaret değildir cennetle dünyada müjdelenenler 1500, 2500, hatta bunu 10 bin'e kadar çıkartan asal kiram arasında çıkartan zatlar var. Yani müjdelenmesi açısından işte asal bedir var, asabı uğrak hakkında olan var, Allah Resulü'nün dua ettiği var bu şekilde. Fakat bu meşhur olan hadise bize aşerimi beşereden ibaret olmadığını gösteriyor. Dünyada cennetle müjdelenen asap ve kişi sayısını Evet Biat haberi Kureyş müşrikleri tarafından duyulunca Üç gün yanlarında alıkoydukları Hazreti Osman efendimizi serbest bıraktılar Hazreti Osman derhal Hazreti Resulullah'ın huzuruna çıkıp geldi Böylece ile ilgili haberin asılsız olduğu anlaşıldı Burada bir detay ben hatırlıyorum Yani detayda ki önemli bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisinin doğruluğu yanlışlığı şehadeti öldürülmesi meselesi falan gibi şeyler olduğunda ağacın altında ayrıca e, Hazreti Osman Efendimiz yerine de biat kendi kendine biati mevzu vardır. E, Huneyn gazasında da buna benzer bir şey olmuştur. Huneyn gazasında da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orduda bazı dağılmalar yaşanmış Hazreti Osman Efendimiz işte ileride anlatacak gerçi. Kitapta Medine Medine'deki ahaliye yardımcı olmak, oradakileri muhafaza etmek amacıyla Hazreti Osman Efendimiz döndüğünde iftira atanlar olmuştur. O zaman da yine Allah Resulü'nün kendisine kefil olacak şekilde bir hareketi vardır. Yani Hazreti Osman Efendimiz'e söven, Hazreti Osman Efendimiz'e yan bakan, hakaret eden bir insan insanlığını ve imanını gözden geçirsin. Bu başka söz yoktur bu hususta. Cennettedir denilmiştir. Resulullah Efendimiz kızını vermiştir. Kızı ahirete intikal edince diğer kızını vermiştir. Hiç razı olmasa verir mi? Her haliyle razıdır. Ve Hazreti Osman Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşhur hadisi şerifinde yani o e, meşhur hadisiyi belki bilirsiniz. Şimdi yeri geldi, gelmedi diye bakmıyorum yani hatırıma geldi diye Eyvallah. arz ediyorum. Estağfurullah. E, mübarek böyle ayakları herhalde e, istirahat halindeler. Dizlerinin altına kadar hafif çekmişler. Yani dizlerinin üstünde değil. Dizlerinin altından itibaren mübarek o alt baldırları göz, görünüyor. Peygamber Efendimiz'in. Sahabiden gelenler olmuş. Sonra kapıda birisi müsaade istiyor demişler. Kim geldi diye sormuşlar. Osman geldi demişler. Resulullah Efendimiz kamisini entaresini Topuklarına kadar indirmiş Hemen böyle telaşla Ya Resulallah niye böyle yapıyorsun Rahat olsaydınız Hayır Osman'dan gökteki melekler bile utanır demiş Gökteki melekler utanır Ya Osman bana dua ediyor musun Diye sorduğu zattır Hazreti Resulallah'ın Bana dua ediyor musun diye Hazreti Osman Efendimiz'e söylüyor Hazreti Peygamber Hepsini bir kenara bırakın Açın Ehli Beyti Mustafa'ya 12 imamın çocuklarına 12 imamın çocuklarından o 12 imamdan 5'inin çocuklarının isimlerinden bir kısmı Ömer, bir kısmı Osmandır. Açın bakın. Tarihen kayıttadır. Evlatları. İmamı Zeynelabidin Hazretlerinin çocukların birisinin adı Ömer'dir, birisinin adı Osmandır. İş bu rivayet yeni çıktı. Anlayan anladı. Bu nizayı, bu tefrikayı sokmuşlar. Buradan buradan böyle girmiş ondan bunu ayırmışlar yerden Ali'ye ayırmışlar onu Osman'a ayırmışlar En sonunda dinden Hazreti Muhammed Mustafa'yı ayırmaya kalkıyorlar Zaten ondan sonra bir şey kalmıyor ki geriye yani bir şey, din kalmıyor ki İnsan ümmeti Muhammed olmak istiyorsa Muhammed'ini bilecek Hazreti Ali'ye mensup olmak istiyorsa Ali'yi tanıyacak Ali'siz Hazreti Ali'nin yolundan gidilmez Hazreti Muhammesiz ümmeti Muhammed olunmaz efendim. Evet. Sahabiler Hazreti Osman'a herhalde Ka'beyi tavaf etmişsindir dediler. Hazreti Osman, Vallahi Mekke'de bir yıl kalsaydım ve Resulullah da Hudeybiye'de otursaydı, o Ka'beyi tavaf etmedikçe ben yine tek başıma onu tavaf etmezdim diye karşılık verdi. Ve kerametleridir bir buçuk sene bir yıl sonra zaten Mekke fetholunmuştur. Mekke'nin fethine kadar onu beklerdim demek istemiştir. Hazreti Osman Efendimiz kerametleridir. Evet, devam edelim. Hicretin altıncı senesi Zilkade ayı. Rıdvan biatı Kureyşlileri fazlasıyla korkutmuştu. Peygamberimizin üzerlerine yürüyeceği endişesine kapılarak, alelacele sulh teklifinde bulunmak gayesiyle bir heyet gönderdiler. Heyette şu isimler vardı. Hani bu derler ya, bükemeyeceğim bileği öp diye. Şimdi haberler geliyor. Etrafında şöyle insanlar var bu şekilde efendim e, hizmet ediyorlar. Bu şekilde yani elçisi olarak gönderdiği zat umre falan dedi. değil. Resulullah'a saygınız olmadıktan sonra biz sizden hiçbir şekilde yani din adına bile, Kabe adına bile biz Resulullah'tan ayrılmayız. Nerede kaldı? Hacer ile öpmek için birbirini çiğnemek. Ümmet-i Muhammed'in üzerine basmak, eziyet etmek. Kabe için bile Allah Resulü'nün hükmü, tavaf için bile ibadet için bile Allah Resulü'nün hükmünün edebinin önüne geçilmez kardeşim. Hudeybiye'nin hangi güzelliğini konuşalım? Hudeybiye, ashab i kiramın Resulullah yanında nasıl yüceler yücesi bir hal aldığını, nasıl sultanlar olduğunu gösteren işte hepsine de Allah kefildir. Hiçbir Bedir hadisesinde vardır evet ama bu kadar umumi savaş hali zuhur etmeden 1500 kişinin birden hepsinin hepsinden Allah'ın razı olduğunun bildirilmesi Hudeybiye'den başka bir yerde olmamıştır. Neden? Allah Resulüne itaattir. Onun meyvasıdır bu. İvassız garasız ona hürmettir. Kabe bile olsa Resullah yapmadan Resullah demeden ben tavaf etmem duygusu o ahlak o Peygamber'e itaattir. Dolayısıyla Kabe'yi bile tavaf ederken Allah Resulü'nün ahlakı Efendim sünnete göre tavaf edelim Sünnete göre tavaf ediyorsun Her şaftın duasını okuyorsun ama Yanındakine eziyet ediyorsan hacer Lesvede öpmek için Onun buna dirsek atıyorsan Sen Resulullah Efendimiz'in ahlakına bürünmüyorsun ki Sünnet sadece O lafızları telaffuz etmek O dua kalıplarını okumak değildir ki Kabe'nin sahibini unutarak Senin ümmetin Muhammed olduğunu unutarak bir şey yapabilir misin? Hiç ibadete olabilir mi? İşte Hazreti Osman Efendimizin hayatından bir insan bunları öğrenecek. Hudeybiye'den bunu tahsil edecek. Şöyle bir toparlayalım. Hazreti Ali Efendimizin ilminden, hikmetinden, şecaatinden, Hazreti Osman Efendimizin hayatından, Hazreti Ömer Efendimizin adaletinden, farukiyetinden, Hazreti Ebubekir Bekir Sıddik Efendimizin sadakatinden nasiptar olamayanlar Hz. Muhammed Mustafa'yı anlayamazlar. Bu dört çerağı ruşen olacak, yanacak, uyanacak insanın kalbinde. O zaman kubbe-i Muhammed'i onun üzerine oturacak ki sen onun altına girebilesin. Seni muhafaza etsin o İslam. Salim olasın, bozulmayasın. Birisi açık olursa o kubbeyi taşımaz. Allah o kubbe-i Muhammed'i taşımak için o dört direği, Mâna aleminden dünya alemine uzatmış indirmiştir. Fahri alemin nurunun inişi gibi Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'si de Allah ile beraber nüzül etmiştir.